アマノラーのお尻のお尻のお尻の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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ف إ ن أ ه دي ه دي د ص د ق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم و شر ا ل, ل أ م, ر م و ر محتثاتها وكل م ح ت ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار وبعد كارد يشترم Assalamu alaikum wa r a h ل a t u l l a h i wa barakatuh Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. İmam Bukhari rahimuhullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği el edabul mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 836 numaralı、e, rivayetteyiz. Kardeşlerim yaklaşık olarak Allah'ın izniyle kitabın yaklaşık olarak üçte ikisi、e, bitti. tahminim ee, Allah Azze ve Celle tamamlamayı ve okuduklarımızla amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Evet 836 numaralı rivayetimiz. Peygamberlerin isimleri Ebu Hureyre radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. İsmimle isimlenim fakat künyemle künyelenmeyim. Çünkü Ebu Kasım benim. Evet. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim ismimle isimlenin ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin isminin yani Muhammed isminin çocuklara konmasının mübah olduğunun bir delili vardır. Ancak burada sakın diyor benim künyemle künyelenmeyin yani isminiz Muhammed bile olsa hiçbir zaman künye olarak gelin. Ebul Kasım künyesini kullanmayın diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü diyor ben Ebul Kasım benim diyor. Bir iki hadis sonra bunun şerhi gelecek. Çünkü rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. فَاِنَّمَا بُعِثُوا قَاسِمًا Ben、e, Kasım yani taksim edici olarak gönderildim. Aksimu beynekum ve sizin aranızda bunu ne yaparım pay ederim hadisini inşallah. İki hadis sonra şerh edeceğiz. Neden Ebu'l Kasım künyesinin kullanılmaması gerektiğini de orada açıklayacağız inşallah. Çünkü orada birkaç söz var onları açıklayacağız inşallah. 837. Demek ki bu hadisten anladığımız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ismi olan ...Muhammed ismiyle ne yapılabilir? İsimlendirilebilir. Bu mübahtır. Evet. Enes İbn-i Malik radiyallahu、evet. anh şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...çarşıda iken bir adam... ...ya adal karsın diye seslendi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüp baktı. Adam, ey Allah'ın Resulü... ...ben seni kastetmedim. Bu adamı çağırdım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem...、Buyurdu. İsmimle isimlenin fakat künyemle künyelenmeyin. Evet biraz önceki rivayette de geldiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çarşıda idi diyor sahabe enes radıyallahu anhum. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusunu alçak gönüllü olmasını gösteren rivayetlerden bir tanesi. Biliyorsunuz müşrikler, kafirler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nübuvvetini inkar ederlerken, işte bu da bizim gibi bir insan. İşte aramızda dolaşıyor, çarşıya çıkıyor, bizim gibi evleniyor, bizim gibi yiyor. Allah bunun yerine bir melek gönderseydi ya diyerek ne yapıyorlar? Güya Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itirazda bulunuyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشُرُمْ مِثْلُكُمْ De ki, Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben ancak sizler gibi bir insanım. İnnemâ yuhâ ile. Ve sadece farkı ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geliyor olması. Ama diğer、e, sosyal hayatında o da bizim gibi bir insan ama onu farklı kılan ne yapması? Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarını, vahiyini ona veriyor. indirmesi ve tevazusundan Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve S Sellem çarşıda çıkıyor bir adam diyor ki arkadan ey Abu Kasım diye sesleniyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve S Sellem'in künlüğüsi Abu Kasım olduğu için Abu Kasım olduğu için ne yapıyor hemen seslenen adama doğru dönüyor bu sefer diyor ki adam ey Allah'ın Rasulü ben sana seslenmedim fakat falancaya Seslendin deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih-i müslimde de geldiği gibi sakın diyor benim isey benim ismimle isimlendirin çocuklarınıza veya kendinize Muhammed ismini koyabilirsiniz fakat benim künyemle künyelenmeyin buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet 838 Yusuf bin Abdullah bin Selam radiyallahu anh şöyle demiştir. Mevlütullah sallallahu alaihi vessellem bana Yusuf ismini verdi, beni kucağına oturttuğunda okşadı. Evet, sahabedir ki Allah Rasulu salallahu alaihi vessellem bana Yusuf ismini verdi ve beni daha küçük bir çocukken kucağına oturttuğundu ve benim başımı okşadı. Bu da Allah Rasulu salallahu alaihi vessellem'in çocuklara olan rahmetinden, sevgisinden, muhabbetinden, merhametinden kaynaklanan bir şeydir ki. Muhakkak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yoldan geçerken eğer oynayan çocuklar varsa muhakkak durur. Onlarla şakalaşır, onlara selam verir başlarını okşar ve onlarla sohbet ederdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet 839. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizden yani Ensardan bir kişinin oğlu, bir oğlu oldu. Ona Muhammed ismini koymak istedim. Şurada Mansur yoluyla gelen rivayetinde şöyle demiştir. Ensarlı kişi şöyle dedi. Onu omuzunda taşıyarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdü. Süleyman'ın rivayetinde ise şöyle geçmektedir. Onun bir oğlu oldu. Ona Muhammed ismini koymak istediler. Allah Resulü şöyle buyurdu. Benim ismimi kullanın fakat künyem ve künyelen değil. Ben kasım olarak tayin edildim. aranızda taksim ederim. Kusay'ın da rivayetinde şöyle demiştir. Ben Kasım olarak gönderildim, aranızda taksim ederim. Evet. Bukhari'de, Es-Sahih-i Bukhari'de、e, gelen rivayet. Şimdi bir, iki önceki rivayette ve bir önceki rivayetten de, bir öncekinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim isimle isimlenin, fakat benim künyemi kullanmayın. Şimdi kardeşlerim, alimler bu künye meselesinde iki farklı görüşe、e, serdetmişlerdir. Birinci görüş demiştir ki Ebul Kasım kelimesi yani künyesi sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından sonra kullanılabilir. Yani bir kimse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öldükten sonra kendisini Ebul Kasım diye ne yapabilir? Küngelendirebilir. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünden sonra meşru kılınmıştır demişlerdir. Ama Diğer alimler, isabet edenler de onlardır. Demişlerdir ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme özeldi. Ve kıyamete kadar da bu yasaklanmıştır demişlerdir. Allah-u Alem en doğru olan da budur. Mutlak olarak bu ne yapılmıştır? Kıyamete kadar bir Müslüman Ebu'l Kasım diye ne yapamaz? Künye kullanamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu kesinlikle yasaklamıştır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben Kasım'ım yani işte mirasları veya ganimetleri veya başka şeyleri aranızda taksim edelim buyurarak bunu ne yapmıştır? Bu da sadece ona hastır. Bu da ne yapılamaz? Kıyamete kadar Ebul Kasım künyesi kullanılamaz. Evet. 846 Ebu Musa radıyallahu anh'ın şöyle demiştir. Benim bir eski çocuğumun benim bir erkeç çocuğum doğdu da ben ona Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona İbrahim ismini verdi. Sonra bir kurmayı çiğnem halinde damağına koydu ve onu, ona bereketle dua etti. Sonra çocuğu bana verdi. Bu çocuk Ebu Musa'nın radıyallahu anh'ın en büyük çocuğuydu. Evet Ebu Musa radıyallahu anh'ın diyor ki Benim bir erkek çocuğum dünyaya geldi ve ben hemen onu alıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götürdüm. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu İbrahim olarak isimlendirdi. Ağzına bir parça hurma aldı Allah Resulü selam. Onu ağzında çiğnedi ve onu çıkarıp ne yaptı? Çocuğun e, damağına e, sürdü ve ona bereket için dua etti ve tekrar çocuğu bana verdi. Şimdi kardeşler buna da hemen doğumun yapıldığı gün yani birinci gün hemen getirip ne yapıyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellema veriyor ve çocuğun ismi o anda konuyor aslında biliyorsunuz Sünnet olan nedir çocuk doğduktan yedi gün sonra yani yedinci gün çocuğa ismini vermektir ama burada Allah Rasulü Salallahu Aleyhi ve Sellema hemen ilk gün doğar doğmaz ne yapmıştır ismini vermiştir bu da onun caiz olduğunu gösterir ama E, caiz olduğu yani buradaki hadisten bunun caiz olduğu anlaşılması、e, veya göstermesi bunun sünnet olduğu manasına gelmez kardeşler. biraz、e, rivayette de dediği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sallam çocuğun hakkı ile alakalı yeni doğan çocuğun yap çocuğa yapılması gerekenlerle alakalı yedinci gün ne yapılır çocuğun ismi konulur Ve çocuğun saçı tıraş edilir ve saçı ağırlığınca altından ya da gümüşten sadaka verilir ağırlığınca saçının ağırlığınca ve ne yapılır? Erkekse iki, kızsa bir tane kurban, akika kurbanı kesilir. Ama Bu da doğduğu günde isim koyması caizdir ama sünnet olan yedinci gündür bu ikisi arasındaki farkın ne yapılması güzel ayırt edilmesi gerekir. Kardeşlerim sahabe Allah onlardan razı olsun çocukları oldukları zaman hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götürürler ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hiçbir zaman bunu ne yapmazdı terk etmezdi ki bir devlet başkanı olarak yapmazdı. ve bir、e, aile reisi olarak bir ordu komutanı olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem getirilen çocuğu muhakkak kucağına alır ona bereket duası eder hurma çiğner onun ağzını、e, damağını onunla e, e, oraya sürerdi ve muhakkak bereket duası ederdi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine olan、e, rahmeti ümmetine olan şefkati sevgisi muhabbeti Bu şeyde ne atmıştır, kendini göstermiştir. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 841. Hazım ismi, sahip babası müslüfeden, o da sahip dedesinden. Hazım ibni Ebi Vehten rivayet, rivayet ettiğine göre dedesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna vardı. Peygamber ona ismin nedir dedi. O Hazım. zor, üzüntü, keder dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen seltsin. Kolay, yumuşak buyurdu. O, babamın bana vermiş olduğu bir ismi değiştiremem dedi. Hüseyin'in oğlu Said demiştir ki bundan sonra bizim ailede meşakkat ve keder hiç eksik olmadı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi? Abdülhamid İbni İbn-i Şeybe şöyle demiştik. Said İbn-i Hüseyin'in yanına oturduğumda、i̇şte、bana şunları anlattı. Dedesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldi. Peygamber ona ismin nedir? Dedi. O ismin hazindir. Cevabını verdi. Peygamber sallallahu Tekrar mı okuyorsun? Yok o zaman. Peygamber arkasını kaçırmak zorunda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır sen seltsin buyurdu. O dedi ki Abamın bana vermiş olduğu、Bakın、bir, bir ismini ben değiştiremem. İndi Müseyib、hmm. dedi ki artık bizim ailede mesarket ve kedarkit、şey、eksik、e. olmadı. Niye bir daha okuduk? İki tane az. Başka bir rivayette deyip tekrarsız. Hocam bir kere rivayet cem etmiş. Başka bir, tekrar... bir tarikyoluyla. Tamam. Başka bir yolu. Fazdalık yok ama orda, değil mi? Bir tane var. Tamam. Başka bir yoldan. Emin tarihin okuran. Tamam. Kardeşler. Ee, i̇smin insanlar üzerinde hakikaten etkisi vardır. Bu rivayet de、e, bunu ispatlayan rivayetlerden bir tanesi. Tabii、e, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem mucizevi bir şey de burada var、e, gözüm, gözümüze çarpıyor. Çünkü biliyorsunuz Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk tanışma nasıldır? İnsanın ismini sorarak bir tanışma ondan sonra bir muhabbet、e, meydana gelir. Önce ismini sorarsınız tanışmak için. Allah Resulüne de gelen birisi、e, Allah Resulü Selam Mesmuk'a ismini ne diye soruyor. Adam diyor ki hazın. Hazın kardeşler normalde engebeli arazi demek、e, kullanıldığı zaman.、E, ahlak olarak kullanıldığı zaman da、e, sert ve kaba manasına、e, geliyor. Yer olarak kullanıldığında engebeli arazi, ahlak olarak kullanıldığında ise sertlik ve kabalık manasına geliyor. Bunu duyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani niye böyle bir kelime böyle bir mana olsun sen sehlsin diyor. Yani kolaysın veya güzel ahlaklısın, yumuşaksın manasında diyor. Fakat adam diyor ki ben bana babamın koyduğu ismi değiştirmem. Yani bugün toplumundaki e, cehaletin e, cahilliğin sözlerinden bir tanesi. Ve adam ismini değiştirmiyor ve hazin olarak devam ediyor. Ve İbnül Müseyyib diyor ki、e, Rahimullah ve bizdeki diyor bu yani kendisi soyundaki bu、e, sertlik, kabalık yani kolayın zıttı nedir? Zorluktur. Hep diyor bizde. ta şey、e, devam etti、e, gitti diyor Allahümehmudan demek ki kardeşlerim burada、e, kendilerinde ve ahlaklarında kalan o sertliği o kabalığı、e, ne yaptıklarını ta Allah Rasulü salallahu aleyhi ve sellemin zamanından beri、e, devam ettiğini、e, söylüyor tabi burada keşke Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o şeyini kabul etseydi de、e, ta kendisi ve soyu bu şeyi ne yapmasaydı? Çekmeseydi ama adam ben babamın koyduğu ismi değiştirmem deyince ne yapıyor? Bizdeki diyor neslimizdeki bu şeylik hala ne yapar? Devam etmektedir diyor radıyallahu anhu. Evet Allah hepimize hayır versin. Demek ki ismin insanlar üzerindeki hakikaten insanlar üzerinde ne vardır? etkisi vardır. Allah hepimize hayır versin. Evet 842 Cadir şöyle demiştik Bizden bir adamın bir erkek çocuğu doğdu da ona Kasım ismini verdi. Ensar dedi ki biz sana Ebru Kasım künyesini vermeyiz ve sana göz aydınlığı dilemeyiz. Adam Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelip ensağın söylediklerini ona bildirdi. Bunun üzerine resulullah resulullah sallallahu alaihi sallam şöyle buyurdu: Ensağ güzel söylemiş, benim ismimle isimlenen ancak künyemle künyelenmeyiş. Çünkü kâsim adaletle taksim eden benim. Evet. Daha önce geçen bir rivayetti kardeşlerim. Sahabeden birinin bir erkek çocuğu oluyor. Ve çocuğunun ismini Kasım olarak koyuyor. Fakat Ensar diyor ki radıyallahu anhüm seni Ebul Kasım olarak ne yapmayacağız? Günelenmeyeceğiz ve gözün aydında olsun demeyeceğiz. Bunun üzerine adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve durumu haber veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlar doğru söylemiş yani Ensar doğru söylemiş benim isimle isimlendirin. fakat benim ismimi koyun fakat benim künyemle yani Abul Kasım künyesiyle ne yapmayın künyelenmeyin diyor Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşlerim İmam Şafii rahimuhullah'tan ve İmam Beyhak'tan gelen şeyde sözde kesinlikle bir kimsenin ismi Muhammed bile olsa Abul Kasım olarak künyelenmesi kesinlikle ve kesinlikle mutlak olarak caiz. değildir demişlerdir. Allah kendilerinden、e, razı olsun. Evet. Bu da gösteriyor ki Ebu'l Kasım künyesi、e, nedir? Kullanılması caiz olmayan bir kelimedir,、e, künyedir. Evet. 843 evet. Hazreti Ali'nin oğlu İbn-i Arafiyye'nin Şöyle dediği rivayet denilmiştir. Şu konu babam Ali için bir ruhsat olmuştur. Babam Hazreti Peygamber'e dedi ki Ya Resulullah eğer senden sonra benim bir erkek çocuğum doğarsa senin adını ona vereyim mi? Ve senin künyenle de onu künyeleyim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Evet, bu rivayette de geçtiği gibi sadece Ali radıyallahu anhuya bir teberrük olarak, bir bereket ve bir hatırlama olarak ne yapmıştır? Sadece ona ruhsat olarak verilmiştir. Evet, 844. Ebu Hureyre radıyallahu anhuya demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ismiyle künyesini bir arada toplamamı yasakladı ve şöyle buyurdu. Ebu Kasım benim. Allah mal övganıma gibi nimetler verir, ben ise adaletle bölerim. Evet, biraz önceki rivayetlerde de geldiği gibi, Abul Kasım kelimesinin künyesinin yasaklandığına dair gelen rivayetlerden bir tanesi. Ee, 845 aynı mı kardeşler? 8 tamam, 845'i geçelim. 846. Müşlük müşlük künyelenir mi? Hüsame İbni Zeyd şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ubey İbni Selül dün bulunduğu bir meclise geldi. Bu olay Abdullah İbni Ubey <gülüyor> İslam'a girişinden önceydi. Abdullah Peygamber'e hitap ederek dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem meclisimizde bizi rahatsız etme sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd İbni Ubade'nin yanına gelip şöyle buyurdu Ey Sa'd Ebu Abab'ın Ab Ab ne dediğini işittin mi? Peygamber Aleyhissalatü Vesselam Ebu、Ab、Hubab künyesiyle Abdullah İbni Ubey İbni Sülül'e kastediyordu. Evet, Ebu Hubab、e, henüz İslam olmadan önce Abdullah İbni e, Ubey e, İbni Sülül'ün künyesidir kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona bu künyeyle seslenmiş ve böylelikle de bir müşriğin kün yenebileceğini gösteren rivayetlerden bir tanesi. Yok. Abdullah İbni Ubey sonradan İslam oluyor galiba. Evet. Abdullah İbni Ubey İbni Selur. Evet. 847 çocukların künyelenmesi. Çocuğa künyelermek. Evet şöyle demiştir. Radıyallahu anh. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımızda elimizde giyerdi. Benim Ebu Umey diye künelerin bir kardeşi vardı. Onun onardığı bir kuşu vardı. Bu kuş bir gün öldü. Peygamber aleyhissalallahu aleyhi ve sellem evimize girdi ve onun üz üzgün olduğunu görüp ona ne oldu diye sordu. Allah Resulüne kuşu öldü denildi. Bunun üzerine Ey Ebu Umey. Kuşağız ne yaptı dedi. Evet. Esra、yani、adıyallahu anh'a diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimize girdiğinde benim diyor küçük bir kardeşim vardı ki bu Ebu Umey diye gün yenilirdi. Onun küçük bir kuşu vardı oynarken öldü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu üzüntülü bir şekilde görünce ne oldu diye sorduğunda kuşun öldüğü haber verilince Allah ü, all all a ラスールー、サラララハリウ l スエルメン、アラスールー、アラスールー、ア a スールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスー l ー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールー、アラスールールー、アラスールールー、アラスール caizdir ve bu nedir? Çocuğun künyelenmesi yalan değildir, yalana girmez ve yine bazı isimleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in taskir ettiği gibi yani küçülttüğü gibi işte kuşçuk diyerek ne yapıyor? Onu sevimli hale getiriyor. Bu da cevazına getirilen delillerden bir tanesi demek ki küçük bir çocuk da ne yapılabiliyor? Künyelene biliyor. Evet künye ile alakalı meseleyi biraz sonra açıklayacağım. Evet. 848 Bir kimsenin çocuğu doğmadan önce ona künye vermek. Rivayet edildiğine göre Abdullah Al-Kame'ye henüz çocuğu doğmamışken Ebu Şibl, Şibl'in babası künyesini vermiştir. Evet. Bu da nedir? Henüz çocuk dünyaya gelmeden bu künye ile ne yapılmıştır? Künyelenmiştir. Bu da caizdir kardeşlerim. Evet. 849 Alkan ve Radyallah'a şöyle demiştir. Ben doğmadım önce babam Abdullah Übüm'ün Radyallah'ın bana küyüye verir derdi. Evet aynı şekilde. Evet 850 herhalde aynı mı kardeşler? 851'i okuyacağız. 850 yok. Ee, zayıflığına dair ben bir not almamışım ama herhalde şey olabilir... Yok 850'deki rivayet. Başlı var. Kadınların künyesi. Kadınların künyesi. 850 numaralı rivayet nedir? Okuyacağım abi. Okuyayım mı abi? Nedir 850? 370. <gülüyor> <gülüyor> Kadınlara künye verilmesi. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına varıp ey Allah'ın reşidi. Diğer eşlerine künye verdim. Bana da künye ver dedim. Onun üzerine. Kız kardeşinin oğlu Abdullah ile Ümmü Abdullah şeklinde künyelen buyurdu. Evet. Kadıslar burada kadınların da künyelenebileceğine dair rivayetlerden bir tanesi ki Ayşe anamız radıyallahu anhâ diyor ki Ey Allahın Rasulu、e, beni de künyelen,、e, bana da bir künye vermez misin? Biliyorsunuz Ayşe anamızın radıyallahu anhâ'nın hiç çocuğu olmamıştır ki bu hal üzerine de. Vefat etmiştir radıyallahu anha. Hiç çocuğu olmadığı halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona Ömmü Abdillah yani Abdullah'ın annesi、e, künyesini vermiştir. Kardeşler künye ile alakalı、e, Şeyh Albani rahimuhullah güzel bir、e, notu var onu ben size okuyayım. Kardeşler künyelenme ile alakalı...、E, Burada hiç kim yani çocuğu olmasa bile künyelenmenin meşru olduğuna dair、e, hadislerden bir tanesi künye nedir? Bir kimsenin erkeğin、e, işte çocuğunun ismi genellikle en büyük çocuk、e, konulur ama bu şart değildir. Erkek çocuklarından bir tanesinin、e, nedir? İşte babası, işte Abdullah'ın babası, işte Emre'nin babası, Kerem'in babası,、e, Ali'nin babası gibi nedir? Ee, yani Ebu Ali, Ebu Kerem, Ebu Emre、e, şeklinde. Hocam siz Ebu de... Ahmet Ebu Ahmet Selef. Ebu? Ahmet Selef. Ahmet Selef. Ebu Ahmet diyelim.、E, hocamız <gülüyor> Ebu Ahmet yani benimki çocuğu bile olmasa bu aslında nedir?、E, başka ümmetlerde hiçbir örneğinin olmadığı güzel bir durumdur kardeşler. Sadece ne vardır? İslam ümmetinde olan、e, bir şeydir. Fakat... Diyor ki Şehabane Rhammullah Allah kendisini rahmet etsin. Fakat diyor günümüzde işte bey, e, efendi, e, işte paşa, hazretleri efendi veya、e, gibi kelimeler kullanılarak bu künye ne yapılmıştır? Öldürülmüştür. Tıpkı、e, biz Hazretim Muhammed deriz, toplum da buna alışmıştır. Ama sallallahu aleyhi ve sellem demeyiz. Oraya getirilen hazreti kelimesi ne yapmıştır? Salavat getirmenin、e, öldürmüştür. Salavatı öldürmüştür. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de seni saygısızlıkla ne yaparlar? İtham ederler. Asıl burada saygısızlık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adını duyup da salavat getirmemektir. En kısa şeyiyle ne vardır? Aleyhisselam vardır. Burada da diyor ki Şeyh Halbani Rahimullah... ...işte、e, Serdar Bey, işte、e, falanca efendi, filanca efendi diyerek... ...ne yapılmıştır? Bu künye meselesi öldürülmüştür diyor. Ve bunu da nedir?、E, yapılması gerekir. Çünkü neden? Bu sadece İslam ümmetinde olan bir şeydir diyor.、E, Şeyh Halbani、e, Rahimullah... burada ilginç bir şey var. Efendi kelimesini Hanefi fukahasının kullanmasını、e, Hanefi mezhebi Haşe İbni Abid'in de、e, yasaklamışlardır kardeşler. O da bir、e, not olarak buraya、e, düşülmüş, şerh eden、e, şeyh tarafından. Evet. Demek ki künya meselesi kardeşler、e, normalde Müslümanlar arasında kullanılması gereken bir mesele. Mesela Arap toplumlarında bu çok yaygındır ama maalesef bizim Türk toplumunda bu pek alışıla gelmiş bir mesele değildir ama bunun yerini nedir? Batının kullandığı falan cebey, filan cebey veya hanım hanım efendi gibi nedir? Sözler、e, bunun yerini almıştır ve maalesef bizim toplumumuzda künye ne yapılmıştır? Öldürülmüştür. Gibi. Evet, Allah hepimize hayır versin.、E, bir kadın da ne yapabilir? Çocuğu olmasa bile. işte Ummu Ali, Ummu Kerem veya、yani、Ummu ne bileyim Abdullah şeklinde ne yapılabilir künyelenebilir. İslam'da güzel olan da budur kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 852 Seyir bin Sattam rivayet edildiğine göre Ali radiyallahu anh hanım en sevdiği ismi Ebu, Ebu Turab idi ve bu isimle çağırılmasına sevinirdi. Çünkü Ebu Surat ismini künyesini ona Peygamber Sallallahu Aleyhi Vessellem vermişti. Ali Radıyallahu Anh'a bir gün <gülüyor> Fatma'ya kızmıştı. Onun üzerine evden çıktı, mezcide giderip bir duvarın dibine uzanmıştı. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vessellem evine geldi. Onu evde bulamayınca da aramaya başladı. Bir kişi ona o mezcitede duvarın dibinde yatıyor dedi. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vessellem Onun yanına geldi. Ali radiyallahu anh'ın sırtı toprakta dolmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sırtındaki toprakları silmeye ve silmeye ve otur ve vur torak demeye başladı. Evet Ali radiyallahu anh'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin damadı ve İslam'la、e, şereflenen ilk çocuktur kardeşlerim. O yüzden İslam ilk beş kişiyle başladı sözünde işte bir peygamber, bir çocuk, bir köle, bilalı habesi, bir çocuk, Ali radıyallahu anhu, bir hür, Abu Bekir、e, radıyallahu anhu ve bir kadınla başladı Hazretatice radıyallahu anha dediği o beş kişiden bir tanesi çocuk olan daha o o zaman çocuk yaşta olan Ali radıyallahu anhudur. Ki Allah Rasulü Salallahu Aleyhi ve Sellem çok sevgili kızı Fatima radıyallahu anhayı ne yapmıştır Ali radıyallahu anhu ile evlendirmiştir. Riva'yette diyor ki Saheb binu Sa'd radıyallahu anhu bir gün、e, Ali radıyallahu anhu ile Fatima radıyallahu anha arasında ne yapıyor? Bir、e, kırgınlık veya bir、e, tartışma. geçiyor ki bu da nedir kardeşlerim evli çiftler ne kadar yani ilimleri olursa olsun ne ya fazilet ehli olursa olsun insan olmaları hasebiyle ne yapabilirler kızabilirler öfkelenebilirler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin damadı Ali ile radıyallahu anhu ile kızı Fatıma radıyallahu anha arasında da bir、e, karı koca arasında olabilecek bir tartışma oluyor ve Ali radıyallahu anhu da ne yapıyor? Evi terk edip gidiyor. Çünkü olur ki belki orada kalmaya devam etse belki de şeytan galbe çalacak veya daha kötü bir şeylerin olmasına mehal vermemek için ne yapıyor? Ali radıyallahu anhu da evinden çıkıp ne yapıyor? İçerisindeki şey öfke yok olsun kaybolsun ki bu şeylikte küskünlük veya öfke de Devam etmesin, kaybolup gitsin diye ne yapıyor? Evinden dışarı çıkıp mescide gidiyor sakinleşebilmek için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelip onu sorduğunda işte ailesiyle yani kızı Fatıma ile bir şey olduğunu, münakaşa olduğunu ve onun da çıkıp gittiğini söylüyorlar. Ve onu araştırdığında birisi diyor ki ben onu işte mescitte bir duvara yaslanmış veya bir yere uzanmış bir şekilde gördüm diyor. Radıyallahu、e, Anhu'yu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhun arkasından geliyor. Ve o esnada Ali radıyallahu anhu ne yapmış? Yan yatmış bir şekilde buluyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah Resulü geliyor üzerinden、e, karnı falan toprak içinde kalmış. Sırtını karnını güzelce siliyor toprağı ve diyor ki otur ey Ebu Turab. Turağ toprak demek kardeşlerim. Burada Abu Turağ nedir? Toprağın、e, babası manasında kullanıyor ki bu da bir künyedir. İlla、e, olan bir çocuğunuzun、e, şeyiyle künyelenmek değil, bu şekilde bir vasıfla da künyelenmek nedir?、E, mümkündür ve Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme ne yapıyor? Otur ey Abu Turağ diyerek ne yapıyor? Hem onun gönlünü alıyor hem de ne yapıyor ondan o öfkenin gitmesini、e, sağlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi、e, ve sellem. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şekilde yani kız,、e, kızı ona en sevgili gelen olduğu halde ne yapmıyor?、E, ona hiçbir şekilde kızmıyor ve onun da gönlünü yaparak ne yapıyor? İki karı kocanın. Ee, daha yani aralarındaki sevginin devam edip aralarına kim girmemesi için ona güzel bir muameleyle muamele ediyor. Allah hepimizden razı olsun kardeşlerim hakkı hak bilip <gülüyor> katabi olan bahtılı da bahtil bilip bahtilden sakınan kullarından eğilsin. İnşallah kardeşlerim bu dersen sonra、e, künye meselesinde.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 a ラハメティンナ、メラハメティンナ、ジェネティネギルディン、クーラーラ h ダ m エイレイ、ビゼゼゼエイレミゼ、ナマズ・クーラン、ゼカティゼラン、クーラーラン ا ン、エイレイ。アラハメン、ス ك ネキャ ا ハマウィハムディク、シャドウィッラ、イラハエイラ、アンタ、و タフィルカ、ウォアトゥブィレイク、ウォアクリュダーワナ、アン、アンリ ا ラハゥリュラハマウィッラ。